ben ila 1 gelecek dersem şansım 6'da 1. Yani 1 gelme olasılığı 1 bölü 6. Yazı burada ise yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Tura gelme olasılığı da 1 bölü 2. Şimdi zar atıldığında 1 sayısının gelmesi olasılığı 1 1 bölü 6.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 İlginçtir. Bunu deneyebilirsiniz. Şimdi toplamın iki zarda 5 gelme olasılığı 4 bölü 36. 6 gelme olasılığı 5 36. 7 gelme olasılığı 6 36. Yani 1 bölü 36. Bir şey beliriyor değil mi gözünüzde.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 bir kişi zarı atıyor, öbür kişi de diyor ki toplam şu gelecek. En avantajlı mutlaka 7 demek. 7 derseniz kazanma şansınız en fazla. 6/36, 1/6 yani. Ha, ama kaybetme şansınız orada da 5/6. Yani kaybetme şansınız gene daha fazla. Ama gene e, mesela toplam 3 gelecek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 The living is easy Fish are jumping The cotton is high Your daddy is rich Your mama's good looking going to rise up singing, then you'll spread your wings, you'll take to the sky, till that Don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up sing.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 6'yı tam bulmak için oynamanız gereken minimum minimum en az kolon sayısı 13 milyon Yani ama bu kolonları da doldururken çok dikkatli doldurmanız gerekli. Yani ee, 13 milyon kolon oynarsanız.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 97 milyar 572 milyon 400 bin lira ödemeniz gerekli. Onun için gelin siz gene lotoda şöyle en fazla bir kolon bir kupon falan oynayın. Bir 8 kolon oynayın. Yani illa e, mutlaka 6 bileyim derseniz çok büyük bir servet ödemeniz gerekli. O serveti de altı bildiğiniz halde geri alma